19. Özellik Propaganda Savaşı ve Savaş Alanındaki Rolü. Müslümanlarla müşrikler arasındaki propaganda savaşı hicret yıllarında baş göstermeye başlamıştır. Bedir Savaşı'ndan önceki seriyelerde yavaş yavaş belirgin bir hale gelmiş, Bedir Savaşı'ndan sonra da büyük bir patlama olmuştur. Çünkü komşu kabilelere propaganda yoluyla etki yapmak her iki grubunda en önemli hedeflerinden biriydi. Bunun için söylenen şiirleri atlılar Mekke ile Medine arasında götürüp getiriyorlardı. Her iki tarafta kendi hakkında söylenen şiirlere yine şiirle karşılık veriyorlardı. Taraflardan biri zafer elde ettiğinde galip tarafın şiirleri çoğalırken mağlup tarafında mersiyeleri yani Ağıtları çoğalıyordu. Resulullah Aleyhisselam silahlı savaşa, teçhizat ve sayı bakımından çok az bir kuvvetle girmişti. Fakat şiir konusunda durum böyle değildi. Birkaç mısra ve beyt söylemekle yetinen sahabelerin yanı sıra, başlarında Hasan İbni Sabit radıyallahu anh olmak üzere, Kab İbni Malik ve Abdullah İbni Revaha gibi meşhur şairler de vardı. Kafirlere karşı en şiddetli ve en etkin olanları ise Hasan İbni sabitti. Bedir’de Bedir’de Müslümanlar tarafından söylenen şiirlerin çoğu öldürülüp kuyulara doldurulan Kureyş müşriklerini konu ediniyordu. Bu konuya değinmeyen şair yok gibiydi. Şairler bu büyük hezimeti Kureyş'in azgınlık ve taşkınlığına bağlayıp bu azgınlığın cezasının, ahirette cehennem, dünyada da zillet olduğunu vurguluyorlardı. Savaştan kaçanları ve esaret zilletine düşenleri ayıplıyorlar, ölülerinin arkasından dövünüp ağıt yakanları da kınıyorlardı. Sonra da azgınlıklarını bırakıp Allah ve Resulüne yönelmeleri için Kureyş'e çağrıda bulunuyorlardı. Bununla birlikte şiirlerinde Hz. Muhammed'in sancağı altında Cebrail aleyhisselam ve Meleklerin yardımıyla Müslümanların kazanmış olduğu büyük zaferden ötürü duydukları iftiharı da çok açık bir şekilde belirtiyorlardı. Müslümanlar tarafındaki durum böyleydi. Bunun örneklerinden biri de Kâb-ı radıyallahu anh'in şu kasidesidir. Bedir savaşında müşriklerle karşı karşıya geldiğimiz zaman bütün mücahitler arkadaşlarını savunmak için tüm güçlerini sarf ederek sabrediyorlardı. İslam için, hakkın zahir olması için o anda bir ölçü gibi olan beyaz ve hafif kılıçlar kınlarından çekilmişti. Onları bu kılıçlarla yok ettik. Helak oldular. Facir olan herkes o anda ölümü tadıyordu. Ebu Cehil öldürülerek yüzü koyun yere kapaklanmıştı. Utbeyi de yaralanmış ve tökezlenmiş bir vaziyette bırakmıştım. Şeybe ve Teymi ise savaşı bırakıp kaçtılar. Onların hepsi de arşın sahibi olan Allah'ı inkar edenlerdendi. Hepsi de cehennemin dibini boylayıp cehenneme yakıt oldular. Tüm kafirlerin gidecek oldukları yer cehennemdir. Hasan'ın şu kavli de bu şiirlere bir örnektir. Şiddetle alevlenen bir savaş ki, Allahu Teala, Emrini temfiz etti ve o savaş müşrikleri ezdi. Eğer inandığımız Allah ve O'nun bize lütfettiği emirleri olmasaydı, onları kuyulara doldurup gömmez, savaş meydanının toprağına buluyarak vahşi hayvanlara yem olarak bırakırdık. Müşriklerin durumu işte bu kadar kötüydü. Onların çoğu da mızrakların sivri uçlarını görünce korkularından esir olmuşlardı. Şahin gibi mücahitler o esirlerin bağlarını çekerek onları sürüklüyorlardı. İşte her inatçı kafir böyledir. Kendi mukaddesatının çökertildiğini görmedikçe hakkın davetine icabet etmezler. Hasan İbni Sabit, savaş meydanını bırakarak kaçan Haris İbni Hişam'ı da germeyi unutmuyordu. Şair burada bir kadına hitap ederek şöyle diyor. Eğer bana söylediklerinde yalancıysan sen de Haris İbni Hişam gibi kurtulursun. Haris de dostlarını savaşın içinde bırakmış, kendisi atına atlayıp dizginlerini çekerek kaçmıştı. Cahiliye tarafındaki şairlerse ölülerine ağıtlar yakıp mersiyeler düzüyorlardı. İşte Haris Ebu Cehil için şöyle dövünüyordu. Amr'ın yani Ebu Cehil'in ölümüne ne kadar üzüldüm anlatamam. Ama üzülmek ve ah çekmek, ölüye ne fayda verir ki? Musibeti ve yakarışlarıyla Arapları ayağa kaldıran Hint binti Utbe'de şu kasideleri söylüyordu. Gözlerim o savaş meydanlarının devrilmez kahramanına, yağmur gibi gözyaşları akıttı. O ki, kendi milletinden olan Haşim ve Muttalip oğulları üzerine çullanıp yaralandıktan sonra, keskin kılıçlarının acısını ona tattırdılar ve onu öldürdüler. Hind, kendi şöhretini terk edip, yabancılarla birlikte kendi kavimlerine karşı savaşan muhacirlere de hücum ediyordu. Aslını ve yurdunu bırakarak başka bir kavme karşı aşiretini satmayan mert insanlar gibi olun. Bizim yerimize Gassan kabilesini sırdaş ve yandaş edindiniz. Bu ne kötü bir iştir. Bu yaptığınız apaçık bir kötülük ve akrabalık bağlarına ihanettir. Bu konudaki taşkınlığınızı akıl sahibi olan herkes görür. Müşrikler Müslümanları özellikle de Evs ve Hazreci intikam almakla tehdit etmeyi de unutmuyorlardı. ''Adamlarımızdan bazıları savaş meydanlarında ölü olarak bırakıldıysa da onlardan sonra gelecek savaşçılar sizleri savaş meydanında bırakacaklardır. Çok yakında zırhlarınıza bürünmüş olarak süratle Beni carın diyarına hücum edeceğiz. Onların ölülerini çevresinde vahşi kuşların döndüğü bir savaş meydanında bırakacağız.'' İşte o gün onların galip gelme arzusundan başka bir şeyleri olmayacak. Cahiliye şairlerinden biri de kalmiyetçilik duygularına hakim olamayarak Bedir zaferini Kureyşli muhacirlerin kazandığını vurguluyor, kalmiyetçilik duygularıyla onları övüyordu. Eğer Bedir günü üstün geldiyseniz bilin ki bunun sebebi Ahmet'in sizin önderiniz olması ve Ölümün kol gezdiği savaş meydanında Korkusuzca dönen seçkin dostlarının Sizin safınızda yer almasıdır İşte Ebu Bekir ve Hamza Bunların arasındadır Saydıklarının arasında Ali de vardır Ebu Hafs, Osman ve Saad da bunlardandır Bunların savaşta bulunması yeterlidir Bunlar Beni Evs ve Necar'ın yurtlarından çıkmamıştır O zaman Kimlerin övünmesi gerektiğini iyi düşünün. Aynı şekilde Resulullah'ın amcasının oğlu Talip İbni Ebi Talib'in de çelişkili bir tavrı vardı. Bir yandan Muhammed'le övünüp ona karşı duyduğu sempatiyi gizlemezken, diğer bir yandan da Bedir'de öldürülen Kureyşli müşriklere ağıtlar yakıyordu. Aynı zamanda kavmini kendi kavminin fertlerine karşı savaşmamaya davet ediyor. Ey Abdüşems ve Nevfel'den olan kardeşlerim! Sizlere kurban olayım. Sakın aranızda bir savaş çıkarmayın. Dostluk ve sevgiyle birbirinize bağlandıktan sonra hepiniz felaketten şikayet ederek alemin diline düşer olmayın. Dahiz savaşını ve Ebu Yeskub'un ordusunun vadileri doldurduğu günleri bilmez misiniz? Dipnot Şairin bahsettiği bu dahil savaşı, cahiliye devrinin en uzun ve en kanlı savaşlarından biri olup, tam kırk küsur sene sürmüş ve Arap yarımadasını kana bulamıştır. Bu savaşın çıkış sebebi, Dahıs'la Gavra adındaki iki atın yarıştırılması ve yarışı kaybeden kabilenin, bunu hazmedemeyerek savaşı başlatmasıdır. Bu yüzden dahil savaşı diye bilinir. Sonra da kavmini, Hazreç'ten intikam almaya çağırıyordu. Vallahi Hazrece sağlam bir darbe vurmadığınız müddetçe nefsimin üzüntüsü ve kederle çırpınışı dinmeyecektir. Bedir Savaşı ile ilgili haberleri bu şiirler vasıtasıyla öğrenen diğer Arap kabileleri de Müslümanlarla Kureyş müşrikleri arasındaki ikinci bir karşılaşmayı beklemeye başlamışlardı. Hepsi de Muhammed Aleyhisselam'ın Beklenmedik bir saldırısından korkuyorlardı. Şunu da unutmamak gerekir ki, Kâb ibn Eşref'in öldürülmesi, tavırları ve şiirleriyle Kureyşli müşrikleri desteklemek isteyenlere büyük bir ders olmuştu. Uhud'da Bedir Savaşı ile Uhud Savaşı arasında yalnızca bir senelik bir zaman vardı. Uhud Savaşı'nda durum Müslümanların aleyhine gelişmiş ve müşrikler Müslümanlardan intikam almışlardı. Bunun için zaferin verdiği övünç ve kıvançla seslerini yükseltmişler, şan ve şeref türküleri söylemeye başlamışlardı. Bir kaside de müşrik şair, ufukları dolduran ordularıyla Uhud'a geldiklerini, Uhud gününde en yiğit süvarilerin kendileri olduklarını, bir kalkan gibi Beni carın üzerine yürüdüklerini vurgulayarak, Beni carın savaş meydanında kuru bir yumurta kabuğu gibi olduğunu ve onu ezdiklerini, bu şekilde Beni Neccar'ı ağlattıklarını söylüyor. Buna rağmen Uhud'da Müslümanların da övünecek şeyleri vardı. Müşrik sancaktarlarını peş peşe öldürmüşlerdi. Şair, müşriklere hitaben şöyle diyor. Allah'ın yardımıyla üzerinize şiddetli bir hamle yapıp, silahlarımızın sivri uçlarını size gösterdik. Zafer şiddetle gelir. Sancaktarlarınızı hedef alıp, onları birer birer yok ettik. Onları öldüren her mücahit Allah'ına hamd ediyordu. Onlar Allah'ın yolundan yüz çevirip müşriklere yardım ellerini uzattıklarından bu hale geldiler. Allah sadece kendi emrini kabul eder ve diğer şeylerini reddeder. O her şeyi en iyi yapandır. Müslümanlar da çok şehit vermişlerdi. Özellikle de Evs ve Hazreç'ten çok değerli insanlar şehit edilmişlerdi. Müşrik bir şair bir kasidesinde şöyle diyor. Nesebi itibariyle soylu, kahramanlık ve önde gelen kaç değerli kişiyi savaşta öldürdük. Keşke Bedir'de öldürülen büyüklerimiz şimdi olsalardı da Hazreç'ten vurularak düşenlerin nasıl inlediklerini görselerdi mızraklarımız kaftanlarını delip geçiyor ve hepsini birer birer çökertiyordu. İşte onların seçkin kişilerini bu şekilde öldürdük. Böylece Bedir'de aleyhimize olan durumu düzelterek eşit olduk. Hasan radıyallahu anse ona cevap vererek Uhud Savaşı'nın iki ayrı bölümü olduğunu, birinde müşriklerin, diğerinde ise Müslümanların üstün geldiğini söyleyip müşriklere bu kadar övünmelerinin yersiz olduğunu hatırlatıyordu. Siz bize, biz de size zararlar verdik. Savaş böyledir. Bazen bir tarafın, bazen de diğer tarafın lehine döner. Bu savaşta da öyle oldu. Kılıçlarımız omuzlarınıza inmeye başlayınca, yenik durumdayken tekrar galibiyete yükseldik. Dağın eteğinden üzerinize şiddetli bir hamle yaptığımızda da, koyun sürüsü gibi arkanıza bile bakmadan kaçmaya başlamıştınız. Kâb İbni Malik radıyallahu anh de, Hamza İbni Abdülmuttalib ve onunla birlikte şehit edilen ashab-ı kirama mersiyeler söylerken, Allah'ın şehitler için hazırlamış olduğu Naim cennetinden bahsetmeyi unutmuyordu. Ahmet'e tabi olanlar açık ve nurlu olan hak yoluna tabi olmuşlardı. Bu yolda kahramanca çarpışıp şehit düşmüşlerdir. Hepsi de Allah yolunda Müslüman olarak can vermişlerdir. Her şeyin sahibi olan Allah da onları cennet bahçelerine davet etmiştir. Evet, onların yeri cennettir. Fakat sizin yerinizse cehennemin en alt tabakasıdır. Siz oraya gireceksiniz. İşte bu İslami inancın vermiş olduğu bir özelliktir. Cahiliye şairi, müşriklerin ardından kendi kendini yiyip bitirirken, Müslüman şair, şehadet mertebesine erişen arkadaşlarının, Allah-u Teala'nın cennetine nail olduklarını düşünerek seviniyordu. Cahiliye şairi, Evs ve Hazreç'ten nasıl intikam aldıklarını özellikle belirtiyordu. Evs'in ölülerini, etrafında sırtlanların ve vahşi kuşların kümelendiği bir halde bıraktık. Bu vahşi hayvanlar onların cesetlerini dişliyorlardı. Benine carın cesetlerinden oluşan her tepede de bu vahşi hayvanlardan bir grup konaklamıştı. Onlar Ahmed'i terk etmeseler bile sivri uçlu mızraklar onlara bunu yaptırmıştı. Tıpkı bir hücumda göğsünden mızraklanarak düşen Hamza'yı Ölü olarak bıraktığım gibi, Müslüman şairse Evs ve Hazrecin Hz Muhammed'in sancağı altında nasıl sabrettiğini vurguluyordu. Müslümanlarla olan beni Evsin hepsi de gayet sabırlıydılar. Onlar bu konuda övgüyle anılmaya layıktırlar. Beni yine cahda sabretmiş ve düşman hücumlarına karşılık vermişti. İçlerinde savaştan şikayet eden hiç kimse yoktu Sonra müşriklere hitaben malûb etmeye çalıştığınız bu insanlar Muhammed, Hamza ve Ali gibi Sizin kavminizin efendileridir diyordu Karşınızdaki kavim Sizin soyunuzdan olan efendilerinizdir Ve her kavmin bir soyu ve efendileri vardır ki Allah'tan bizi onlarla şereflendirmesini isteriz Yoksa durumumuz çok kötü ve akıbetimiz feci olur. Ölüleri hatırlamaz mısınız? Hamza da onların içindeydi. Allah itaatkar bir vaziyette onun ruhunu aldı. Hiç şüphe yok ki onun yeri ebedi cennet bahçeleridir. Bu Allah'ın emridir ve Allah'ın emirleri çok çabuk yerine gelir. Sizin ölülerinizse cehennemdedir ve oradaki en iyi yiyecekleri, karınlarına dolduracakları irinle cehennemin acı bir meyvesidir. Savaştan sonra çatışma bu eksen etrafında dönmekteydi. Ebu Sufyan, ''En büyük Hubel'dir.'' diye bağırıyor, onun arkasından da Müslümanların, ''Allah daha büyük ve daha yücedir.'' cevabı geliyordu. Sonra Ebu Sufyan gururla, ''Bizim uzzağımız var.'' Halbuki sizin uzağınız yoktur diyor Müslümanlar da Bizim Mevlamız Allah'tır. Sizin mevlanız yok. Bizim ölülerimiz cennettedir. Sizinkilerse cehennemde diyerek Ebu Süfyan'ın gururunu kırıyorlardı. Hintse kana olan susamışlığını Uhud'da da giderememiş, Hamza'nın karnını deşip ciğerlerini çıkarmak bile onun intikam ateşini söndürememişti. Uhud'dan içimde bir sürü sıkıntıyla döndüm. Kureyş'ten olan Bedir ashabına ve onların dışında kalan Beni Haşim ve Yesrib ehlinden bazılarına olmasını istediğim şeyler olmamıştı. Fakat Uhud'a gelirken hiç de hesabımda olmayan ummadığım bir şey olmuş ve beni sevindirmişti. Bundan kasıt Hz. Hamza'nın şehadetidir. Uhud Savaşı'ndan sonra Müslümanların başına peş peşe felaketler gelmeye başlamıştı. Bunlardan Reci vakası Müslümanlar üzerinde derin etkiler bırakmıştı. Fakat Hubeyb radiyallahu anh'in şiirleri inanç ve prensipte sebat etmenin canlı birer örneği olarak kalmıştı. Bütün hizipler kabilelerinin çağrısıyla ortaya çıkarak etrafında büyük bir topluluk oluşturmuşlardı. Ellerim ve ayaklarım bağlı olduğu için hepsi de bana açıkça düşmanlıklarını gösteriyorlardı. Bana küfürle ölüm arasında tercih yapmamı söylediler. Şikayetçi olmaksızın gözlerimden yaşlar boşandı. Ölümden ve öldürülmekten değil, cehennem ateşinin bana dokunmasından korkuyordum. Sadece Müslüman olarak ölmeyi ve ölümümün Allah için olmasını arzu ediyordum. Dönüşümün Allah'a olduğunu bildiğim için düşmanların karşısında korkmuyor ve şikayetçi olmuyordum. Kureyşliler Hubeybi bir hurma ağacının kütüğüne çarmuha gererek öldürmüşlerdi. Hubeyb için dövünmek gereksizdi çünkü mekanı cennetti. Hasan da şehitlere mersiyeler düzüp kalleş müşrikleri vederek bu propaganda savaşına girmişti. Hasan'ın bu kalleşler hakkında söylediklerinin en ağırı şöyleydi. Eğer katıksız bir kalleşliğin ne olduğunu bilmiyorsa, Reci'ye gelip lehyan diyarından sor. Öyle bir kavimdirler ki, aralarında kendi komşularını yemek üzere karar almışlardır. Onlar için köpek, maymun ve insan aynı saftadır. Eğer bir teke bir gün dile gelip onlara hitap etse, Bilin ki onların içinde şan ve şeref sahibi biri olur. Hasan Kalleş müşrikleri bu şekilde kınarken şehit edilen Müslümanlara övgüler yağdırmıştır. Nadir oğulları savaşının çıkmasıyla Şiir Savaşı yeniden başlamıştı. Bu savaşta Yahudilerin hak üzere oldukları iddialarını ve Müslümanlara attıkları iftiraları çürütmek gerekiyordu. Müslüman şairler bu meyanda da bazı şiirler söylediler. Yahudilerin kalleşliği, Yahudi alimlerini bile utandırdı. İşte zaman böyledir, döner durur. Yahudilere hem ilim hem de anlayış verilmiş, onlara Allah katından uyarıcı bir peygamber gelmişti. Fakat onlar peygamberlerini yalanlayarak, ''Sen bize doğru bir şey getirmedin, bu yüzden'' tarafımızdan hoş görülmemeye layıksın dediler. Böylece kalplerindeki küfre kendi akıllarınca mazeret bulunca, haktan sapıp taşkınlığa düştüler. Onların en azgınlarından olan kab öldürüldü. Kabın ölümünden sonra Beni Nadir zelil oldu. İşte Beni Nadir böylece kötülüğe düştü. Ve yapmış oldukları kötülükten dolayı Allah onları helak etti. Yahudiler kinlerinden yanıp tutuşuyorlardı. Müslümanlara cevap verecek bir şey bulamayınca, Kureyşli müşrikleri ve Uhud zaferini övmeye başlamışlardı. Alimlerimizin efendisi olan Kâb'ı öldürdünüz. Halbuki o, himayesi altına aldıklarına güvenirdi. Eğer size teslim olursak, bize de aynısını yaparsınız. Kâb gibi adamlarımızı öldürürseniz, cesetlerinin etrafında, Yırtıcı kuşlar dönmeye başlar. Hiçbir yardım edeninizin bulunmadığı Uhud gününde çattığınız bela gibi bizim de başımızı belaya sokarsınız. Küfür milleti tek millet olduğu için oğullarından Abbas İbni Mirdaz Beni Nadir'e acımıştı. Ey Beni Harun! Onların size yaptıklarını ve sizi açlıktan ölüme terk ettiklerini hatırlıyorum. Ben onları bu yüzden yeriyordum. Halbuki savaşta yiğit olan, yükselmeye hevesli olan ve iyilik isteyen herkese hoş geldin, merhaba denilir ve böyle kimselere iyi davranılır. İbni Mirdas'a asıl kökeni olan Araplardan uzaklaştığı için verilen cevapsa çok sertti. Kendine köklü bir şeref ve makam edinmiş mülk sahibi Arapları övse ne, onlar Yahudilerden daha çok övülmeye layıktırlar. Görüyorsun ki onların şanı, izzeti devamlı yükseliyor. İkinci Bedir olayına gelince Müslüman şairler, Ebu Süfyan'ın orduyu geri çevirerek kaçışına değinmeden edememişlerdi. Onun bu hareketini şiddetle kınayıp hicvetmişlerdi. Ebu Süfyan her ne kadar kendini haklı göstermeye çalışmışsa da, Müslümanlarla çatışmaktan korkup kaçmıştı, ve bütün Arap kabileleri bu olayı duymuştu. Hendek'te Arap kabileleri iki grup arasında tarafsız bir tutum izliyorlardı. Kimin üstün geleceğini bekleyip ona katılmayı planlıyorlardı. Hiç şüphe yok ki Hendek savaşı için toplanan ahzabın yaptığı korkunç etki, İslam varlığı için çok büyük bir tehlike arz etmekteydi. Fakat bu hücumun başarısızlığa uğraması, İslam dininin ortadan kaldırılması konusunda bütün Arapları ümitsizliğe düşürmüştü. Her iki tarafta söyledikleri şiirlerle birbirlerinin direniş gücünü kırmaya çalışıyorlardı. Cahiliye şairlerinden Dırar İbni Hattab El Fuhri, şiirinde Muhammed'e karşı savaşmak için gelen ordunun büyüklüğü ve yaptıkları kuşatmayla övünüp Müslümanları savaştan kaçmakla suçluyordu. Bir ay süreyle Onları çok şiddetli bir şekilde kuşattık. Üzerlerinde kahredici bir güç gibiydik. Her gün silahla bürünmüş bir şekilde üzerlerine gidip geliyor, hücumlar düzenliyorduk. Eğer önlerindeki o hendek olmasaydı onları toptan ezer geçerdik. Fakat hendek bunu önledi. Müslümanlar korkumuzdan onun arkasına sığınmışlardı. Kuşatma esnasında Saad İbni Muaz'ı öldürmeleri... Onlar için büyük bir hedefin gerçekleşmesi demekti. Saad'ın öldürülmesi, Uhud günü Hamza'nın öldürülmesiyle eşdeğerdi. Sizi bırakıp gitsek bile meskenlerinizin önünde Saad'ı rehin olarak bıraktık, öldürdük. Gecenin karanlığı çöktüğü zaman dişi develerin Saad için üzüntüyle inlediklerini duyacaksın.'' Müslümanları ikinci bir savaşta tehdit ederek şöyle diyordu, ''Yuvasını koruyan bir orman aslanı gibi çok büyük ve silahlı bir kinane topluluğuyla daha önceden de devamlı ziyaret ettiğimiz gibi yakında sizi tekrar ziyaret edeceğiz.'' Kab İbni Malik ise Hende'yi arslan yatağına benzeterek şöyle cevap veriyordu, ''Mücahitler Hendey'in başında, pençeleriyle yatağını koruyan aslanlar gibi duruyorlardı. Mekanı cennet olan Saad'ın öldürülmesi ise Müslümanları kışkırtmak için yeterli değildi. Saad'ı çok gaddar bir şekilde öldürmüş olsanız bile bilin ki Allah güç yetirenlerin en hayırlısıdır. Onu güzel cennet bahçelerine sokar ve onun yerini salihler için bir makam yapar. Asıl utanç verici olan şey Kureyş ve Gatafa'nın hücumlarının başarısızlığa uğrayarak büyük bir hayal kırıklığı içerisinde geri dönmeleriydi. Hendek'ten büyük bir hayal kırıklığıyla ve rezil bir vaziyette darmadağın olarak geri döndünüz. Hiçbir şeyi elde edemediğiniz gibi az kalsın esen bir fırtına yüzünden de helak olacaktınız. O fırtınanın altında anadan doğma körlere dönmüştünüz. Bununla birlikte müşriklerin başına gelen en büyük felaket Sa'd radıyallahu anh'in öldürülmesine denk olan Kureyş'in en meşhur süvarisi Amr ibn-i el-Amiri'nin öldürülmesiydi. Cahiliye şairlerinden Murafi ibn Abdülmenav el-Cemhi bu konuda şu şiiri söylemiştir. Amr ibn Abd, Arap obasının gördüğü en yiğit bir süvariydi. Yenilmez bir süvariydi. İyi ahlaklı, şerefli ve kuvvet sahibi biriydi. Hiç çekinmeksizin savaşın içine dalardı. Siz de gördünüz ve bildiniz ki, kavminiz zorlanır ve yüz çevirip kaçarsa, İbn Abd aceleyle kaçmaya çalışmazdı. Bununla beraber, onu öldüren Ali İbn Ebi Talib'in kahramanlığını da itiraf etmeye mecbur kalmıştır. Mübarezeyi galip gelerek rakibini öldüren Ali'den sor. Keşke Ali o mübarezeye inmeseydi. Evet Ali'ye git. Ne onun kadar güçlü olabilir ne de onun kadar onur kazanabilirsin. Kılını bile kıpırdatmadan ölümü karşılayan böyle bir muzaffer süvariye canım feda olsun. Müşrikler için en büyük sırsa Amr İbni Abdüvud'un yanındaki süvarilerin kaçmış olmalarıydı. Amr İbni Abd ki, Savaş atlarını sürer, bütün savaş atları ona getirilir ve onun yanında nallanırdı. Savaşta yanındaki süvariler onu bırakıp kaçtılar. Halbuki o içlerinde en iyileri ve onların dayanağı idi. Hubeyre öldürülmekten korkup savaş meydanından arkasını dönerek hızla kaçtı. Dırarın da içinde korku yer etmişti. Onun için o da silahı yokmuş gibi alçakça kaçtı. Bu kaside üzerine Hubeyre İbn Ebi Veheb, kendini savunmaya mecbur kaldı ve arkadaşı Amr'a da mersiye düzdü. Yemin ederim ki Muhammed ve ashabından ölüm veya savaş korkusuyla yüz çevirmedim. Fakat duruma baktığımda, kılıcımın ve oklarımın hiçbir fayda vermediğini gördüm. Ey Amr! Sağ da olsan, ölü de olsan, benim gibi birinin senin gibi birini övmesi haktır. Bunun yanı sıra istemese bile büyük kahraman Hazreti Ali'yi övmekten kendini alamıyor. Şimdi de senden söz ediyorum ey Ali. O mübareze günü ortaya çıkışın ve duruşun gibi bir duruş görmemiştim. O gün kavmimin önüne arslanlar gibi dikildin. Bu mübarezede elde ettiğin onur sana yeter.'' Bu onurla ölünceye kadar zillete düşmekten kendini garantiye aldın. Müslüman şairler Kureyza oğullarının yaptıkları ihaneti ve sonunda düştükleri zilleti ele almışlar. Saad İbni Muaz'ın onlar hakkında vermiş olduğu isabetli hükmü de övmüşlerdi. Saad'ın ölümüne gözyaşlarım pınar gibi aktı. Saad gibi birine taşması gözlerimin hakkıdır. Savaş meydanında ölen o şehit için gözler daima dökecek yaşı bulur. O şehit, Rahman'ın milleti olarak ölmüş ve en kerim ve güzel bir grup olan şehitler grubuyla cennete varis olmuştur. Ey Sa'd! Şanı, şerefi ve güzel ahlakı üzerinde toplayan kişi sendin. Kureyş hakkında verdiğin hüküm, Allah'ın verdiği hükme muvafık olmuş ve Allah, onlar hakkında senin bu hükmünün uygulanmasını murat buyurmuştu. Ahdi bozan Yahudileri affetmemiştim ve en uygun olan bu idi. Eğer zamanın gönüllere düşürdüğü şüphe, nimete ulaşmanızı engelleyecek olursa, bu dünyaya karşılık ebedi cennetleri satın alın. Günün birinde Allah'ın katına çağrılarak, onun zatı Celali ile müşerif olacak sadıkların gideceği yer ne kadar da güzeldir. Yahudilerse ölen efendilerine yanıyorlardı. Kureyza oğullarının hepsi yaptıkları ihanet ve kalleşliğin cezasını çekmişlerdi. Müslümanların verdiği soğuk savaşın yani propaganda savaşının sıcak savaşta paralel bir şekilde yürütüldüğünü görmekteyiz. O devirde Arapların savaş ve çatışma neticelerini bildiren resmi yayın organları söyledikleri şiirler ve kasidelerdi. Araplar, şiir ve kasideler yoluyla bu olayları öğrenirler ve bu olaylar hakkındaki hüküm ve görüşlerini bildirirlerdi. Müslümanlara göre durum farklıydı. Onlara göre haber kaynağı Kur'an-ı Kerim'di ve olaylar hakkındaki hükümler onunla verilirdi. Müslümanlar, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a inen vahiy, kendileri için bir eğitim ve öğretim kaynağı haline geldikten sonra şiir ve kasidelere önem vermez olmuşlardı. Müslümanlar için şiir sadece Kur'an-ı Kerim'e inanmayan düşmanlara cevap vermek açısından önem taşımaktaydı. Bu yüzden Müslüman şairler hangi alanda olursa olsun hiçbir beyis görmeksizin şiir ve kaside savaşına girmişler, şiirlerinde Arapların gelenekleri itibariyle önem verdikleri değerlerden bahsedip, İslami değerleri ve düşünceleri ortaya koymuşlardı. Düşmanlarını rencide eden Arap tekerlemeleri ve ata sözlerini bütün şiirlerinde işlemişlerdi. Günümüzde İslami hareketin, girmiş olduğu askeri mücadelenin yanı sıra, basın ve yayın konusunun da hakkını vermesi kaçınılmazdır. Dünya savaşının bugünkü konumu basın-yayın savaşı şeklindedir. İnsanların İslami hareketin basın ve yayına güvenmesi, harekete güvenmeleri anlamına gelir. Onlar cihat hareketine bu hareketin radyoları, dergileri ve gazeteleri yoluyla hüküm verebilirler. Dava'nın ilk günlerinde yegane olmasa bile en büyük basın yayın organı şiir ve kasidelerdir. Bugünkü durumumuzsa öncekine nazaran çok daha değişiktir. Günümüzde basın yayın organları çok geniş bir alanı kapsamakta olup çok çeşitlidir. Bunların içinde şiir sadece çok küçük bir boşluğu doldurmaktadır. Şiirin haricinde konferanslar, hutbeler, makaleler, hikayeler, romanlar, siyasi yorumlar, haber eleştirileri, marşlar ve ilahiler, sinema ve tiyatrolar gibi daha birçok şeyler vardır. Bunların hepsinin basın, yayın ve propaganda alanında çok büyük etkilerinin olduğu bilinmektedir. Radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap ve video gibi çeşitli iletişim araçları vardır. İnsanların kalplerine, akıllarına ve fikirlerine doğrudan doğruya etki eden, onların inanç ve düşünce yapısını oluşturan unsurlardır. Mücadelenin başarılı olması için o mücadeleyi savunan basın yayın organlarının başarılı olması gerekir basın yayın organları başarılı ve güvenilir olduğu sürece, mücadelenin başarılı olduğuna hüküm verilebilir. Bu çok önemli bir çalışma ve dikkat isteyen büyük önem haiz bir faktördür. En büyük emelimiz, İslami hareketin bu dalda ihtisas sahibi ve yaratıcı özelliğe sahip kimseleri yetiştirmesi için çaba sarf etmesidir. Böylece, insanların duygu ve düşüncelerini etkileyen faktörü elde etmiş, üzerine cihat binasını inşa edecek bir temeli atmış oluruz. Allahü Teala'nın, Allah'ın hoş bir sözü, kökü sağlam, dalları göğe doğru olan, Rabbinin izniyle her zaman meyve veren hoş bir ağaca benzeterek nasıl misal verdiğini görmüyor musun? Allah, insanlar ibret alsınlar diye onlara misal gösteriyor. İbrahim Suresi 24-25 halindeki ayetinde buyurduğu örnek gibi olurlar. Ayet-i kerimede belirtilen hoş sözün vasıfları açıktır. Şüphesiz ki böyle bir söz asil ve sadıktır. Kökleri yere sağlam bir şekilde yerleşmiş olup gelip geçici rüzgarlarla ve dünyanın aldatıcı zinetleriyle sarsılmaz. İkinci bir yönden de o her tarafa yayılmıştır. Göğe doğru yükselen dalları bütün yeryüzünü kaplayıp Sema'yı doldurmuştur. Üçüncü bir yönden de Allah'ın inayetiyle meyvelerini verir. Uğruna harekete geçmiş olduğu hedeflerini gerçekleştirir. O kâmildir, bütündür. Meyveleri her duyan, gören ve okuyana tat verir. Bu üç sıfattan birinin yok olması istediğimiz hoş söze daha henüz ulaşamadığımız anlamına gelir.